...anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mirac'a giderken e, Cenab-ı Hak onu Burak denilen bir bineğe bindirmiş. O binekle e, göz açıp kapayıncaya kadar Mekke'den Kudüs'e götürmüş. Oradan da semalara yükseltmişti. Ee, yaşadıklarını konuşmuştuk uzun uzun. Neden Peygamber Efendimiz hicret ederken e, Burak'ı istemedi ve e, yani Cenab-ı Hakk'a yalvarmadı öyle bir rivayet yok bilmiyoruz yani Ya Rabbi işte Burak şimdi lazım asıl. Şimdi bize bana Burak'ı gönder ve onunla ben işte beni bu öldürmek için onu da konuştum sizinle e, öldürmek için planlar yapan peşime adamlar takan, e, kiralı katiller tutan, arkadaşlar arama timleri kuran, bugünkü kelimelerle söyleyecek olursak yani, e, bu Mekkeliler beni öldürmek istiyorlar ve benim görevim henüz bitmedi. Bu görevi de bana sen verdin. Madem ki Burak diye de bir binek var, o zaman e, rica edeyim o bineyi şimdi niye demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? E, acizane kanaatim arkadaşlar, e, miracın bir misafirlik, Hicretin ise bir kulluk olmasından ötürüydü. Yani Cenab-ı Hak peygamberini miraca bir kulluk görevi olarak çıkarmadı. Ona bir ikramda bulunmak için çıkardı arkadaşlar. Ama e, hicret onun bir kulluk göreviydi. Peygamberliğinin çok önemli bir kısmıydı. Hatta biliyorsunuz Varaka bin Nevfel değil mi? Daha e, hiç kimseyi daha İslam'a davet etmeye bile başlamamışken peygamber efendize ne dedi? Eee Keşke Mekkeliler seni Mekke'den çıkardıklarında yanında olsaydım da sana yardım etseydim dedi. Yani bütün peygamberlerin başına geldiği için senin de bu başına gelecek demişti Peygamber Efendimiz'e. Dolayısıyla peygamberliğin neredeyse ayrılmaz bir parçası hicret. Bu nedenle onu kendi imkanlarıyla kendi gücüyle yapması gerekiyor. Ee, bunu, sadece bu hadiseden değil tabi e, başka pek çok rivayetten de yola çıkarak arkadaşlar e, insanın ibadet ve kulluk için çok çok mecbur olmadıkça yardım almaması bunu kendi imkanlarıyla yapması kendi gücünün yettiği kadarıyla yapması mesela şeyler vardır işte e, hacca gitmeyi çok istiyor ama elinde imkan yok hani ona para toplasak da hacca göndersek mesela böyle veya işte umreye göndersek e, yani o Evet istediği için birisi bunu çok istediği için ona bunu yapabiliriz ama e, dinen böyle bir gereklilik yok yani çünkü o sana farz değil, sünnet değil, senin gücün yetmediği zaman ve kullukta asıl olan senin elin tamamen senin ürünün olması yani. Peki arkadaşlar yani dolayısıyla işte eskiden musluklar yokken abdest suyu dökülür mesela yaşlılara falan onu bile mümkün olduğu kadar kendisi gücü yetenin kendisi yapması tavsiye ediliyor ve e, peygamber efendimiz Hazreti Ebubekirle birlikte biliyorsunuz işte geçen hafta söyledim zannediyorum o devenin bile ücretini ödeyerek kendisi ödeyerek Hazreti Ebubekire o devenin ücretini ödedi. Hazreti Ebubekir halbuki hazırlamıştı onu ve hediye ediyordu Peygamber Efendime. Efendim hayır onun da parasını ödüyor. Çünkü hicret bir kulluk, bir ibadet bilinciyle yapıyor ve bütün e, onun giderlerinin yani hem bedeni hem e, mali giderlerinin kendisi tarafından karşılanmasını istiyor. Buradaki hassasiyete de çok dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Hepimize allah Teala kendi geliriyle, helal geliriyle yetinmeyi, kendi elinin emeğiyle ortaya kulluğunu, hayatını kendi elinin emeğiyle ortaya koymayı nasip etsin. Ee, başkasından gelenlere efendim gelecek olanlara veya hiç göz dikmeden hiç onları e, onlar üzerine bir şey bina etmeden yaşamayı nasip etsin Allah Teala hepimize tertemiz ee, Sevr Dağı'na gidiyorlar arkadaşlar ee, şimdi coğrafyayı haritayı gözünüzün önüne getirin ee, Mekke güneyde Medine kuzeyde Sevr Dağı Mekke'nin de güneyinde yani bir şaşırtmaca yapıyorlar normalde Mekke'den çıkan birinin Medine'ye gideceği zaman Sevr Dağı'na hiç yolu uğramayacakken onlar Sevr Dağı'na gidiyorlar. Bu mağarada 3 gün 3 gece kalıyorlar. Bu süre zarfında Hazreti Ebubekir'in azatlısı Amir bin Füheyre onların arkasından koyunlarını otlatıyor, izlerini kaybettirmeye çalışıyor ve çobanlık yaparken oralarda dolaşıyor. Onlara taze süt getiriyor, Medine'den haberler getiriyor. Kızı Es o, e, oğlu Abdullah e, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in gece gelerek mağaraya gelip şehirde olup bitenlere haber veriyor. Şimdi bakın bütün bunlar neyi gösteriyor arkadaşlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den e, çıkıp Medine'ye varana kadar o süraka hadisesini falan anlatacağım ama e, başvurduğu bütün tedbirler bir beşerin alması gereken tedbirlerdir arkadaşlar. Bunun söylenmesinden yani bunun çok vurgulanmasından bazılarımız pek hoşlanmıyor. Yani peygamberimiz her şeyi Allah'ın yardımıyla yapmış demek bizim işimize geliyor biliyor musunuz? Neden işimize geliyor? Çünkü eğer Peygamber Efendimizin başarıları e, elde ettiği sonuçlar hep böyle Allah'ın ona özel yardımıyla, o peygamber olduğu için, Allah onu çok sevdiği için, hep onun yolunu açtığı için olmuşsa o zaman tabii ki benim başarmamam çok normal yani. Çünkü ben peygamber değilim. Hatta cümleyi bu şekliyle bile günlük hayatta çok duyarsınız canım ama o peygamberdi diyor mesela peygamberi örnek veriyorsunuz ama o peygamberdi diyor. Ee, evet peygamberdi ama Kur'an-ı Kerim'de bize örnek olarak gösteriliyor. Ee, şu var arkadaşlar çok benim çok hoşuma gider öğrencilik yıllarında duyduğum bir beyittir diyor ki. Muhammedun Beşerun La kel beşer Bel huve ya beynel hacer Bu konu çok tartışmalı bir konudur. Tasavvufta da arkadaşlar peygamberimize böyle insanüstü mevkiler vermeye çalışan onu öyle gören akımlar vardır. Efendim veya işte daha mutezili olanlar tam tersi. Yani tam tersi akımlar da var. Yani peygamberimizdeki o olağanüstülüğü de görmek istemeyen onu herhangi bir insan gibi dolayısıyla sözleri, hadisleri bağlayıcı değil herhangi bir insan Hangibidir diyenler de var ee, arkadaşlar peygamber bu arada parantez açayım ee, bu konuyu merak edenler yani hiç bizim anlattığımız konuyla ilgisi yok da peygamber Peygamber efendimizin örnekliğini merak edenler. Hayrettin Karaman Hoca'nın makalesi var bununla ilgili arkadaşlar. Ee, Hazreti Peygamber'in sünnetinin bağlayıcılığı diye bir 50 sayfa kadar bir makale. Ee, çok tatmin edicidir, çok güzeldir. Bu konuda çok eserler de var ama o hani kısa olduğu için daha kolay okunabilir ve çok kolay ulaşılabilir. Yani online ulaşabiliyorsunuz bunlara. E, i̇lgi duyanlar onlara baksın, mutedil bakış açısını öğrenmek isteyenler yani bu konudaki orta yolu öğrenmek isteyenler. Şimdi Peygamber Efendimiz arkadaşlar yani Mekke'den kaçan, Mekke'den hicret eden kaçmak kelimesi yakışmadı. Mekke'den hicret eden e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil de herhangi bir dünyevi bir meseleden dolayı hicret eden biri olsaydı Farz edin ki bir davaya karışmış işte Mekke'yi terk etmesi gerekiyor uzaklaşması gerekiyor. Efendim ne yapacaktıysa o insan yani bir insan bir yerden yakalanmadan uzaklaşmak istiyorsa ne gibi tedbirlere başvurursa bunun için peygamberimiz de aynı tedbirleri hem de fazlasıyla fazlasıyla almıştır arkadaşlar bir defa gündüzün tam orta vakti çıkıyor Mekke'den. Her yani bu bizim için aa ne kötü yani gece yarısı çıksaydı veya işte e, saat 3'te çıksaydı gece falan gibi gelebilir aklımıza tamamen coğrafya ile ilgili. Arkadaşlar herkesin evlerine çekildiği güneş aşırı yakıcı bir saatte olduğu için kimsenin dışarılarda olmadığı bir vakit. Yani geceden çok daha sakin bir vakit. Kimsenin yola çıkmayacağı, hele çöle böyle çıkmayacağı gölge yok. Düşünün arkadaşlar yani. Bir vakit. Yani o vakti seçiyor. Ondan sonra Mekke'nin tam aksi istikameti, Medine tarafında değil de tam aksi istikametindeki o mağaraya gidiyor ve orada 3 gün o bekliyor arkadaşlar. Yani çünkü bütün istikametleri arıyorlar. Her tarafa adamlar gönderiyorlar. Ve bu sırada da mesela canım ben peygamberim yani sorarım Cebrail'e Mekke'de neler oluyor diye. Bana Cebrail haber verir. Yani demiyor bakın. Yani Amir bin Füheyre'den. Süt alıyorlar, izlerini örttürüyorlar. Hz. Ebu Bekir'in oğlundan geceleri gelip Mekke'de neler konuşulduğunu, ne gibi nerelere adamlar gönderildiğini kendilerine bildirmesini istiyorlar. Yani Allah istese ve nitekim bunun çok örnekleri var. Peygamberimize gaybi haberleri yani kendisinin bir insan olarak, bir beşer olarak bilmesine imkanı olmayan haberleri verebileceği halde ki vermiş zaman zaman peygamber efendimiz o, o kanala hiç e, işlerini bırakmadan anlatabiliyor muyum Allah'a tevekkül etmek değil bu arkadaşlar Allah'a yaslanmak Allah'a yaslanmıyor yani sen elinden geleni yapması gerekiyor bir kul olarak burayı doğru anlatabiliyorumdur inşallah. Ee, yani bizim işte bir sınava, herhangi bir göreve, herhangi bir ödev teslim edeceğiz, bir makale teslim edeceğiz, ne bileyim bir proje teslim edeceğiz. Bunlara işte gereken özeni, çabayı, zamanı ayırmadan, dikkat etmeden işte Allah'ım ne olur ya Rabbim bu sefer kabul edilsin demem gibi bir şey yani. Dememiz onu yapmıyor işte Peygamber Efendimiz. Bir beşer olarak elinden gelen her şeyi yapıyor. Az önce söylediğim beytin Türkçesi şu, Muhammedun beşerun la kel beşer. Muhammed bir beşerdir ama herhangi bir beşer gibi değildir. Belhü ve yakutun beynel hacer. O taşlar arasındaki yakut gibidir. Yani yakut da bir taştır ama nasıl değil mi? Çakıl taşlarına kıyasla yani değeri. İşte Hazreti Peygamberin insan olması, mesela peygamberlerin insan oluşuna Kur'an-ı Kerim'de ne kadar çok vurgu var bir hatırlayın. Ve müşriklerin en önemli tarihte de yani sadece Efendimizin zamanında değil tarihte de müşriklerin en önemli itirazlarından bir tanesi efendim e, Peygamber Efendimiz yani o mevkini Allah katındaki o yerini Allah'ın ona verdiği değeri kendisinin görevlerinin yerine kullanmayı hiç düşünmemiştir. Allah'a dua etmekten farklı bir şey bu ama lütfen karıştırılmasın yani. İşte tevekkülün tam tanımına göre hareket etmiştir tabii ki. Nedir o? Sen elinden gelen her şeyi yaparsın, gerçekten ama elinden gelen her şeyi yaparsın. Sonucu Allah'a Allah havale edersin. Allah'ı vekil edersin, edinirsin kendine. E, hicret sırasında Peygamberimizin e, uygulamaları tam olarak böyledir. Mesela sonuçta işte mağaradayken onlar tam e, Hazreti Ebu Bekir'den geliyor bu rivayet diyor ki bir ara başımı kaldırdığımda Kureyş casusların ayaklarını gördüm. Yani mağara, ben gitmedim o mağaraya. Gidenler biliyorlar biraz böyle içeriye doğru çukur gibiymiş. Böyle başımı bir kaldırdım diyor. Mağaranın kapısındaki müşriklerin ayakları. Ayaklarını gördüm ve ya Resulallah bunlar eğilip baksalar bizi görürler dedim. Yani... Burası da bana çok etkileyici geliyor arkadaşlar yani çok etkileyicidir zaten muhakkak yani ben <gülüyor> orada fevkalade bir şey gör, görebildiğim için değil. E, çünkü bir peygamber efendimizin Allah'a güveni. İki bakın arkadaşlar şimdi müşrikler o amir bin füheyre izleri yok etmeye çalışsa bile çok iyi iz sürücüler var yani bir sürü koyun izinin arasında deve izlerini bulabiliyor tahrip edilmiş olsa bile yani onları buluyor veya işte dışkısını buluyor bir yani iz sürücülük ayrı bir meziyet o hele o dönemde yani hala dünyada efendim doğal ortamlarda iz sürücülük ayrı bir meziyet sanırım e, izcilikte falan da bu öğretiliyor zaten adı üstünde e, mağaranın ne kadar getiriyor onları o iz sürücüler işte biliyorsunuz meşhurdur güvercin oraya yuva yapmış işte örümcek ağ örmüş ondan sonra böyle bir şey yoktur olsa da bu kadar etkili olamaz falan diyenler var. Fakat ben meseleye başka bir açıdan bakacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi e, müşrikler diyorlar ki ya bu mağarada bunlar olamaz diyorlar. Yani baksanıza buraya kimse girmemiş. E, o, Onları oraya kadar getiren iz sürücüler diyorlar ki vallahi izler buraya kadar diyorlar. Bize göre bu mağaranın içindeler bunlar diyorlar. İzler buraya kadar geliyor. Gerçekten de oradalar yani. Peki niye eğilip bakmadılar sizce arkadaşlar? Bunun kolay izahı şudur. Allah işte peygamberini korudu, aktırtmadı onları. Yani tabii ki Allah korudu. Ama biz sebepleri, o işleyişin nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yani onların aklına ne geldi de, ne getirdi de Allah, onlar bakmadılar. Nasıl açıkladılar bakmamayı? Oraya kadar gelmişken eğilip içeri bakmamayı nasıl açıklıyorlar kendilerine? Çünkü akıllarını beğeniyorlar arkadaşlar. Benim kanaatim bu. Akıllarını beğeniyorlar. Yani... Diyorlar ki yani akıl var mantık var diyorlar. Baksana işte kuş burada içeride birisi olsa kuş kaçardı. Burada yabani bir kuş yani durmaz. İşte örümcek her taraf örümcek. içeriye birisi girmiş olsaydı bu örümcekler burada kalmayacaktı. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bazen akıllılıkla e, insan kendine zarar verir. Yanlış yapar. E, buradaki aklı... Yani kalbiseliğim anlamındaki akıl değil bu. Ee, kendini çok zeki zannetmek. Benim heh, kastım asıl kastım bu. Kendini çok zeki zanneder insan. Çok zekiyim zanneder ve öyle hareket eder. Ondan sonra e, bir bakar ki meğer yanlış yapmış. Ee, bilhassa bu konuda genç arkadaşlar... E, tabii sizin donanımınız e, bizden çok fazla oluyor... Beceriniz, teknik becerileriniz, teknolojiyle ilgili becerileriniz, bilgiye ulaşma becerileriniz. Ee, biz yaşlılar, artık biz yaşlılar grubundayız. Yani hani 5 sene daha olsaydı, 5-6 sene daha ben şu anda sokağa çıkma yasağı kapsamında olacaktım yani. Efendim biz yetişkinler, yaşlılar. Biraz böyle size hantal, beceriksiz görünebiliriz. Ben hatta öyle diyorum yani sanırım torunlarımız bize hani benim babaannem telefon çeviremezdi. Gelin telefon çevirin de işte konuşayım falancayla derdi. Biz de babaanneme gülerdik yani insan şu rakamlara basar ya ne var bunda falan derdik. Biz de öyle olacağız yakın zamanda ee, arkadaşlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın yani ne kadar becerikli zeki olursanız olun en zekisiz değilsiniz yani. O yüzden başka birini kandırabileceğinizi zannetmeyin ve insanın zekasına ve işte kendi o şeyine nasıl diyeyim gerek yok bunu denememe. Ben bunu zaten çok iyi yapıyorum. Mesela bu, bu özgüven değil. Hani burada biraz kaba kaçacak ama biraz salaklık oluyor yani. Şimdi düşünün işte orada yani insan burada insan yok çünkü bakın işte şöyle şöyle diyorlar. Ya bunu bu kadar konuşmana, bu kadar spekülasyon yapmana gerek yok ki eğilip bak. İnsan var mı yok mu? Oraya kadar gelmişsin yani ayaklarını Hazreti Ebu Bekir görüyor. Tabii iyi ki bakmadılar. Yani ben müşriklerden yana değilim tabii ki. Sadece onların içinde bulunduğu durumu anlarsak bu hatayı niçin yaptıklarını belki kendimizi de bu hatayı yaparken yakalayabiliriz anlatabildim mi bilmiyorum. Yani böyle kendini her şeyi biliyormuş, her şeyden anlarmış. Biz yaparız bunu. Ay biz yetişkinler bunu ne kadar yaparız. İşte o gençleri biz hep anlıyoruz. Hey Her şeyi niçin yaptıklarını biz biliyoruz. Bizim her şeye aklımız erer. O siz gelirken biz dönüyorduk falan. Ee, ve yeni bir şey öğrenmeye kapatıyor bakın bu insanı. Ee, az önce işte Musa Hazır kıssasında anlattık. Yani sormaya kapatıyor. Yavrum işte bunu sen niye yaptın? Yaptığı bir şey. Ben biliyorum canım o onu şunun için yaptı. Yani bu niyet okuyuculuğuna kadar varıyor bu kendini çok akıllı zannetmek. Onun için e, bazen böyle e, aklınızın hiçbir şeye mesela bir gün deneyin bunu yani. Aklın ermiyor senin ve anlamıyorsun insanlardan yardım iste sana anlatsınlar. Ne kadar farklı bakış açıları olduğunu görebilirsin. Ya da sen her şeyi anlıyordun zannediyormuşsun ama aslında çoğunu da kaçırmışsın öyle zannettiğin için gibi yani bu konu üzerine çok şeyler söylenebilir ben yani o, o sahneye gittiğimde o sahneye gidiyor musunuz hayalinizde bilmiyorum yani bu siyeri nasıl okuyorsunuz bilmiyorum ben hep oralarda yaşıyorum arkadaşlar yani oraya gittiğimde bir müşriklerden tarafa giriyorum şimdi onların arasına giriyorum ya deli işte eğilim bakın ne var bunda ne niye kibir yapıyorsunuz kibir arkadaşlar kafirlerin ortak vasfıdır Kendilerini o kadar önemli görürler ki Allah tarafından e, gönderilen hele de sıradan birinin yani toplumsal statü bakımından sıradan birinin onları doğru yola çağırması kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü onlar zaten biliyorlar doğruyu. İşte bu bu kibirden bahsediyorum yani. O yüzden eğilip bakmıyor. O yüzden e, peki bilim nasıl ilerliyor arkadaşlar? Müspet bilim ee, çalışanlarınız muhakkak var içinizde. Nasıl ilerliyor bilim? Mesela ben e, müsbet bilimle uğraşmadım ama işte biraz böyle biçki dikiş biraz e, yaparım. Hep ne denir arkadaşlar Diki, dikiş dikerken? İki kere ölç, bir kere kes. İki kere ölç, bir kere kes. Yani ölçtüm ya falan deme. Tekrar ölç. Çünkü ben hiç unutmuyorum. Bir kere pardusuna dikerken e, bir arkadaşıma cebini açacağım. Önden olacak cep bir kaldırdım parçayı arkaya iki tane cep açmışım. Halbuki tekrar baksaydım o cebi ön tarafa yani yanlış yeri kestiğimi görebilirdim yani. Evet ne yaptım peki diyeceksiniz onları pilenin içine getiriverdim arkadaşlar. Bir pile yaptım yukarıdan aşağıya yani bir hata yapmışsanız da tamir edeceksiniz. Peki içeridekilerin yanına gidelim şimdi bir de mağaranın içindekiler. Ya Resulallah eğilip baksalar bizi görecekler diyor Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz diyor ki Ya Ebu Bekir sus diyor işte bakın sekinet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor zannedersem dört tane ayet var sekinet ayeti denilen yani kalbin tam bir itminam içinde olması, heyecanın paniğin olmaması demek arkadaşlar bu e, güven duygusunun Gelişmiş olmasıyla alakalı. Güven duygunuz e, yeterince yani bir ham madde olarak yeterince yoksa tevekkül de edemiyorsunuz. Aklınız ne kadar onu siz orada te, şimdi tevekkül etmem lazım, şimdi bu konuda Allah'a güvenmem lazım dese de aklınız siz onu yapamıyorsunuz. Çünkü o tevekkülü yapacak malzemeniz yok yani. O malzemek güven duygusu. Temel güven duygusu çocukta nasıl oluyor, nasıl korunuyor, nasıl bir geliştiriliyor onlara ayrıca bakarsınız. Bakın çok önemli. E, sus ya Ebu Bekir. iki yoldaş ki bu Kur'an-ı Kerim'de sonra geçecek arkadaşlar bu ifade peygamberimizin ifadesidir. İki yoldaş düşün ki diyor Allah onların üçüncüsüdür. Hiç endişe edilir mi? Şimdi arkadaşlar. Bunu kendiniz için siz söyleyebilir misiniz? Yani bir şeye, bir işe kalkıştınız, bir yola girdiniz. Bu yol yani illa <gülüyor> fiziki bir yol olmayabilir, hayat yolu yani. Bir yola girdiniz, ee, sıkıştınız bir yerde, tam mağaradaki gibi. Çıkış yok, çıkışta müşrikler var, kaçış yok arkaya. Sıkıştınız ve diyorsunuz ki ya bu, ben bu yola niye girdim? Niye girdim ben bu yola Allah için o zaman Allah benimle bu kadar emin olmak yani e, ke, müminin bunu hep söylüyorum müminin kendinden emin olması demek bu kendinden emin olmak psikolojide kişisel gelişimde falan çok işlenir. Müminin kendinden emin olması demek kendisinin Allah e, niyetlerinden kendisinin e, yaptığı işleri niçin yaptığından işte emin olması demek. Niçin yapıyorum ben bunu? Ondan emin olmaz demek. Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne dersin diyor yani. Hiç onlar diyor endişe etmeli midir? Hiç onlar korkmalı mıdır? Biz üç kişiyiz burada diyor yani. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret edilir diyor. Tevbe suresinin 40. ayeti kelimesi. kerimesi. Ee, i̇çeri bakmamışlar. Oradan çekiliyorlar, başka yerlere de aramaya koyuluyorlar. Bunun işte bir güvercinle bir örümcek vesilesiyle olduğu kaynaklarda kaydedilmektedir ki bunun meydana gelmesi imkan dışı değildir diyor. Şu kadar var ki peygamberimiz yolculuğa çıkarken bu cümle de çok önemli. Ne örümceği ne de güvercini hesaba katmıştı. Yani ben mağaraya kadar giderim, eğer oraya müşrikler bulur gelirlerse e Allah da bir güvercinle bir örümcek yollar herhalde demiyor yani. Hani bir insan olarak e, söylüyor zaten devamında tüm gerekli tedbirleri alarak yola çıkmıştı diyor. Mucizelerle ilgili Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabında çok güzel bir cümle var arkadaşlar. Çok seviyorum onun o formülasyonlarını. E, i̇lim dünyasından çok sevdiğim iki kişi var. İkisi de pek böyle vakur, heybetli ve şey duruyorlar. E, birkaç sayılı fotoğraflarında çok haşim duruyorlar. E, ama çok seviyorum ikisini de. Biri Elmalı Hamdi Yazır, biri Muhammed Hamidullah. Gerçekten çok seviyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. E, yerlerine sizlerin arasından e, dünya çapında Peygamberimizi, İslam'ı, Kur'an'ı, Dünya çapında insanlara anlatacak, ulaştıracak alime, alim alime e, gençler yetişmeyi nasip etsin aranızdan, sizlerin arasından. E, ve arkadaşlar he, Muhammed Hamidullah şunu diyor, diyor ki e, işte bu mucizelere karşı çıkıyor biliyorsunuz rasyonalistler. Akılcılar ve Muhammed Hamidullah da işte 60'larda mı yazmış e, İslam Peygamberi kitabını belki daha eski yani yani bu 20. yüzyıldaki işte o pozitivizm cereyanına'nın e, hakim olduğu dönemde yazılmış bir siyer kitabı Fransızcadır aslı çünkü kendisi orada öğretim üyesi iken yazıyor bunu e, orada diyor ki e, evet diyor mucizeleri diyor işte bir takım akli açıklamalar getirebilir bazıları. Farz edelim işte tam güvercinlerin yumurtlama mevsimiydi. Orada da bir güvercin işte yuvası dağılmıştı uyduruyorum bunları. Yuvası dağılmıştı işte ace, alel acele yumurtla, yumurta geliyordu bir yuva yapması gerekiyordu. Tabii ki o mağaranın ağzına yaptı. Yani zaten Allah birine yardım edecekse sebeplerini de yaratır arkadaşlar. Siz orayı merak etmeyin yani. Sünnetullah budur zaten. Şimdi işte Musa Kızıldeniz'in kenarına geldiğinde Tam o geldiğinde e, suların çekilmesi anına rastlamış, Musa geçmiş, tam Firavun geldiğinde suların yükselmesi anına rastlamış, Firavun da boğulmuş. Bunu böyle izah ediyorlar, rasyonalistleri mutlu etmek isteyen e, müfessirlerimiz veya işte e, daha böyle e, modernist yaklaşanlar bu tip mucizelere Kur'an-ı Kerim'deki. Muhammed Hamidullah diyor ki çok hoş bir şey, isterse diyor bu diyor Cezir olsun. İsterse işte e, şu hadise hakikaten böyle rasyonel bir hadise önemli olan diyor orada Hz. Musa'nın tam ihtiyacı duyduğu anda suların çekiliyor olmasıdır diyor. Tam Hz. Muhammed'in ihtiyaç duyduğu anda o örümceğin o güvercinin orada olmasıdır anlatabildim mi? Bu açıdan yani sizin de hayatınızda böyle kim bilir kaç tane mucize yaşadınız arkadaşlar yani. Kaç tane Allah, zaten kanaatimi söyleyeyim bir anne olarak, çocuklarını yetiştirmiş, büyütmüş bir anne olarak. Benim üç tane çocuğum var arkadaşlar, ben büyüttüğümü pek zannetmiyorum yani. Çünkü o kadar kazalar geçiriyorlar ki çocuklar, o kadar tehlikeli anlar yaşıyorlar ki, yani o, o her anları ikram yani. Her anları ikram. Dolayısıyla bizim hayatımız devam ediyorsa biz şu anda hayattaysak bugüne kadar kim bilir farkına bile varmadığımız kaç tane tehlikeden kurtulduğumuz için yaşıyoruz zaten. Ee, bunun pozit yani akılcı açıklamalarının olması onların ikram olmadığı anlamına gelmez. İnşallah anlatabilmişimdir. Peki arkadaşlar e, peygamber efendimiz daha önceden e, bu yola çıkıp Sevr mağarasına gizlenmeden önce... Bir kılavuzla anlaşmış. Kendisini Mekke'den Medine'ye götürecek bir kılavuz. Çünkü çölde arkadaşlar kılavuzunuz olmadan e, mahvolursunuz. Çölü çok iyi bilmesi lazım. Çünkü çölde sabit bir coğrafya değil. İşte şu dağı döneceksin, şu gölü geçeceksin falan öyle değil ki yani. Bugün bir tepe var, yarın orada başka bir şey var. Çöl sürekli değişen, canlı hareket halinde bir coğrafya. Ve o işte yıldızlarla vesaire bir takım emarelerle ben de tam bilemiyorum maalesef. Yani doğada hiç yaşamadığım için ee, yolu bilen uzmanlar var. Hadi ismi hatta oradan geliyor. Çölde yol, e, kılavuzluk yapan o insanlara verilen isim yani İslam öncesi dönemde. Efendim bir kılavuz tutmuş peygamberimiz. Kim? Kılavuzu okudunuz mu metni? Abdullah bin Ureykıt arkadaşlar. Bu adam e, Mekke ile Medine arasındaki bütün talih yolları da bilen bir müşrik biliyor musunuz? Yani Peygamber Efendimiz'i Mekke'den Medine'ye götüren kılavuzu sonradan Müslüman oldu mu onu bilmiyorum. Ama o sırada bir müşrik yani bir müşrikle anlaşıyor Peygamberimiz. Burada e, saatlerce konuşulabilir. Çünkü arkadaşlar işleri ehline vermeyi gösteriyor Peygamber Efendimiz'in bu davranışa. Bu ehliyetin içinde tabii güvenilirlik de var. Hele de böylesine önemli tap sıkrı yani. Tap secret bir mesele bu. Bir iş bu Mekke'den Medine'ye hicret etmek. Ağzı çok sıkı, yolları çok iyi bilen, tam yani müşterisine tam sadık bir kılavuz tutuyor peygamber efendimiz. Ve kitabımızda da olacak Mekke evet hicret yolu haritası var. Mekke ile Medine arasında o ana yola hiç girmeden böyle S'ye çizerek ana yolun etrafında. Efendim 3 günlük yolu 9-10 günde alarak e, Medine'ye gidiyorlar. E, arkadaşlar e, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca gayrimüslimlerle iş yaptığını bilelim. Hepimiz biliriz. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde zırhı bir Yahudi'de rehindi diye bunu duymuşsunuzdur ve hani onun ne kadar az ve az şeyle yetinerek yaşadığına örnek gösterilir bu. Ailesine yiyecek almak için zırhını bir Yahudi'ye rehin bırakmış, vefat ettiğinde böyleymiş diye geçer kaynaklarda. Ama mesela hiç kimse orada Peygamberimizin bir Yahudi ile ticaret yaptığını, demek ki alışveriş yaptığını bunun üzerinde durmaz. Şimdi ee, buradan tabii işte her şey serbest anlamına çıkarmayın ama e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehliyete işini düzgün yapmaya tabii ki içinde bir haram barındırmadıkça yani ee, ne kadar değer verdiğini, önem verdiğini bilelim. Ee, burada yeri geldiği için tekrar söyleyelim ee, arkadaşlar İslam'da. E, işleri ehli, e, peygamber efendimizin bu konuda zaten çok tavsiyeleri var işleri ehline vermediğinizde kıyameti bekleyin diyor e, maalesef biz doğu toplumları biz biz de dahil belki şu anda bizi dinleyenler de dahil yani biz derken biz gerçek bizi kastediyorum yani e, biz de dahil hepimiz e, ehliyetten ziyade karabete önem veriyoruz yani yakınlığa e, işte işte Bizim bu yeğenimiz, işte bizim bu kuzenimiz, bizim bu oğlumuz, damadımız neyse aman bir yere yerleşsin de e, diye düşünüyoruz. Ve bütün hani gücümüzü belki onu e, yapmak için kullanabiliyoruz. E, arkadaşlar e, İslam e, nasıl diyelim? İslam ahlakına, İslam inancına, e, peygamber sünnetine, peygamber yoluna Uygun olan yönetim biçimi işlerin ehline verildiği yönetim biçimidir. Burada tabi bu beni aşıyor bu konu. Yani daha fakih olmak lazım. Yani fakih olmak lazım. Ben avamım fıkıh konusunda. Ama hani okuduğumu bildiğimi sizinle paylaşayım. Burada bütün mesele yani tabi bir, bir, bir defa bu konuda çok kararlı olacaksın. Yani ben işleri ehline vereceğim diyeceksin. İki, ikincisi. Eğer bir yönetime gelmişsen kimin ehil olduğunu yani ehliyeti de ayırt edebilmek için kriterlerinin olması gerekiyor. Öyle değil mi? Nasıl ayırt edeceksin kimin ehil olduğunu? Yani bu bir basit bir şey değil. Çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir şey. Ehliyet, liyakat, şura ve adalet. İslami bir yönetimin dört tane temel unsurudur arkadaşlar. Ehliyet, liyakat, Adalet ve şura prensibi, işlerin danışılarak yürütülmesi prensibi. Mesela Peygamber bu daha sonra mesela Peygamber efendimiz arkadaşlar Medine döneminin sonuna doğru her yere valiler göndermeye başlıyor. Çünkü fetihler artıyor ve insanlarken Müslüman oluyorlar ve İslam'a göre yönetilmesi gerekiyor. Oradaki işlerin ona göre yapılması gerekiyor. Onlar bilmiyorlar, yeni Müslüman olmuşlar. Peygamberimiz sahabesinden valiler gönderiyor, yöneticiler gönderiyor her tarafa. Bir defasında Ebu Zerel Gıfari gelip kendisi de valilik istiyor peygamberimizden. Beni de bir yere görevlendir diyor. O da ilginç değil mi Ebu Zer hep böyle çok azla yetinmiştir, çok böyle çok muttakidir, çok şeydir yani sıkıdır böyle hani biliyorsunuz meşhur kalbinde zerre kadar iman olan cennete girecek hadisini söyleme kimseye ya Resulallah bunu diyor. İnsanlar buna güvenir amel etmez diyor hani böyle sıkı bir Müslüman yani ve Peygamber Efendimizin onunla ilgili Ebu Zer bendendir ben Ebu Zerdenim diye hadis şerifi var. Çok yakın peygamberimize, peygamber efendimiz o yöneticilik isteyince ona diyor ki ya Ebu Azer bu iş ağır bir yüktür sen de bunu kaldıracak biri değilsin diyor. Çok yakını olması yani çok o kadar ki yani Mekke'nin en tehlikeli günlerinde Müslüman olmuştu Ebu Azer. Kimse en yakınları bile ona cephe alırken gelip onu arayıp bularak. Duymuş bir yer peygamber çıktığını çok ilginçtir yani onu okuyun hayat hikayesini mutlaka. Ona rağmen peygamber efendimiz ona vermiyor bakın yani. Bir defasında ümmü mabet yok ümmü mabet değil. Abdullah bin Mabet mi? Şimdi isminden çok emin değilim. Bir sahabeyi peygamber efendimiz bir yolculuğa gönderiyor. Yolculukta bir küçük bir grupla onu başkan tayin ediyor. Ve e, Ebu Mabet, Ebu Mabet dönüşte diyor ki ya Eba Mabet diyor nasıl buldum bu yöneticilik işini diyor, nasıl bir şey diyor insanları yönetmek diyor. Ee, diyor ki ya Resulallah diyor giderken onları kardeşlerim gibi görüyordum, dönerken kölelerim gibi gördüm diyor. Onun için arkadaşlar çok önemli bir şeydir yani yöneticilik çok zordur, ağır bir yüktür hassasiyet ister ehliyeti ehliyetli olması gerekir bir de başkalarındaki ehliyeti de çünkü istihdam mevkiinde olduğu için başkalarındaki ehliyeti de tespit edecek yeterlilikte olması gerekir bu konuya ilgili bu konuyla ilgilenenlere Ahmet Özel hocamızın küçük bir kitabı var çok güzel yönetici peygamber Hazreti Muhammed diye geçen de birisi bu ne biçim kitap adı CEO muydu Hazreti Muhammed diyor çünkü onun aklına yönetici deyince sadece CEO'lar geliyor herhalde bir peygamberin yani çok oryantalist bir bakış açısıdır bu arkadaşlar Pe oryantalistler peygamberimizin ne diyorlar Mekke'deyken tam bir peygamber gibi davrandı ama Medine'ye gidince bir şey oldu ona dünyaya çok düştü diyorlar yani çünkü bir peygamberin e, dünya işlerine e, dünyadaki yöneticiliğini kabul etmiyorlar ...dinin hep böyle sadece kalp, maneviyat, o inanç orada kalması gerektiğini düşünüyorlar. Peki birkaç defa bu yolculuk sırasında birkaç defa takipçiler tarafından yakalanıyorlar... Yani e, uzaktan da olsa. Bunlardan bir tanesi Süraka arkadaşlar. Süraka bin Malik kitapta çok uzun uzun anlatılıyor. Peygam o kadar yaklaşıyor ki artık anlıyor peygamberimiz olduğunu. E, onun Ve e, yakalayacak yani. E, çünkü bir ödül konmuş başına peygamber efendimizin. Ve kelle avcıları her tarafta arıyorlar peygamber efendimizi. Bu çok ciddi bir şey yani hicret. E, süraka peygamberimize yaklaşınca atı dizlerine kadar kuma saplanıyor. İşte e, Allah'ın yardımı bunu da söyleyeyim arkadaşlar bu akşamın son e, önemli cümlesi olsun. E, Allah'ın yardımı kulun elinden gelecek her şeyi yapmasından sonra gelir arkadaşlar. Sen elinden gelecek bir insan olarak gücünün yettiği her şeyi yaparsın ondan sonra Allah'ın yardımı gelir. Atının dizleri kuma saplanıyor. Ee, çıkarıyor kendi çabasıyla kurtarmaya çalışıyor yapamıyor ve bu defalarca tekrarlanıyor efendim anlıyor artık anlıyor ve peygamberimizden e eman diliyor e ve anlıyor e Peygamber Efendimiz onu affediyor ona bir şart koşuyor diyor ki sen diyor buradan bu taraftan gelecek olanları geri çevir bu tarafta yok diye diyor. Efendim arkadan gelen arkamızdan gelenleri bırakma diyor. Suraka verdiği bu sözü tuttu ayrıca kendisine bir emanname verilmesini istedi. Hazreti Peygamber de Amir bin Füheyre'ye Amir bin Füheyre kim? arkadaşlar az önce geçmişti Hz. Ebu Bekir'in çobanı daha sonra bir Rimaune'de şehit edilecek Amir bin Füeyre İslam medeniyeti arkadaşlar çobanlardan alimler yetiştiren kölelerden devlet başkanları yetiştiren bir medeniyettir sınıf meselesi İslam'ın meselesi değildir yani sosyal sınıflar meselesi bugün biz böyle olduk arkadaşlar bu kızgınlığımı da yani bu Ramazan gecesi dile getireyim öyle kapatalım biz bugün böyle olduk yani eskiden her mahallenin Zenginleri vardı. O zengin evlerinin hele Ramazanlar'da kapıları açık olur. İsteyen girer, sormaya kapıyı çalmasına, davet olmasına gerek yok. Osmanlı'daki terbiye buydu arkadaşlar. Yalıda oturuyorsanız o yalının kapısı açık olur. Bahçelerde veya işte kış taşlıklarda, mutfaklarda, oralarda sofralar kurulu olur. Efendim isteyen gelir iftarını eder ve giderdi. Ve onlara bir de diş kirası dağıtılırdı. Yani şimdi böyle zenginler bir mahallede, fakirler bir mahallede, sınıflar var. Birinin yani okullar ayrı, işte her şeyi anlıyorum. Bütün gittikleri kafeler ayrı. Çünkü bir çaya eğer 20 lira fiyat koyuyorsa, 30 lira fiyat koyuyorsa bir yer o çay çok özel olduğu için değil. O mekanı alt sınıftan korumak için konmuş bir fiyattır bu. Oraya belli bir sınıf gelebilsin diye konmuş bir fiyattır. Ve bunu biz de yapıyorsak. Arkadaşlar oturup düşünmemiz lazım yani. Böyle şey gibi kale duvarları gibi duvarların arkasında yaşamayı neden tercih ediyoruz? Bir düşünmemiz lazım bunları. Gerçekten çok şey kaybettik özümüzden yani. Ve öyle bir şey ki Umberto Eco'nun bu hani sosyal dönüşümü açıklayan bir teorisi var. Diyor ki bir sosyal değişim bir nesilde meydana gelmez diyor. Farz edin ki diyor kültürün unsuru A, B, C, D, E mi? Birinci nesilde A gider, ikinci nesil zaten A'yı tanımıyor. F'yi tanıyor, e, B'den başlıyor. B, C, D, E, F. Üçüncü nesilde B gider. O üçüncü nesil zaten B'yi, A, B'yi tanımıyor. Zannediyor ki C, D, E, F, G yani böyle. Ve beşinci nesle geldiğinde... Zaten A B C hiçbir şey kalmamıştır diyor. Dolayısıyla biz bun işte tarihten böyle tarihteki hatıra kitaplarından işte şehir hikayelerinden bulabilirsek bu gelenekleri, bu adetleri, bu İslam terbiyesine oralardan e, okuyabiliyoruz arkadaşlar. E, şimdi mesela ben şunu duyuyorum Müslüman anne veya baba neyse ama çoğunlukla anneler yapıyor bunu. Çocuğunu gönderdiği kursu söylemiyor kimseye. Veya işte çocuğuna uyguladığı bir eğitim, bir aldırdığı bir ders var veya yaptığı bir şey var, bir taktik var onu söylemiyor. Çünkü o kendi çocuğunun sivrilmesini istiyor. Osmanlı'da arkadaşlar konakta bir konağın çocuğuna ders verileceği zaman özel ders bütün müştemilatta oturanlar ve mahalledeki oturan o yaşıt olan çocuklar toplanıp hepsine birden o özel ders verilirmiş biliyor musunuz? İşte bunları hep değerlendirelim, düşünelim ee, arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in hicreti e, bu şekilde 12 Rebü'ül evvel. Ee, tarihinde yani bir oluyor hicri 24 Eylül 622'de Medine'ye 3 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Kuba'ya geliyor peygamberimiz burada kalıyor burada bir mescit inşa ediyor ee, çok basit binalar bunlar tabii birkaç gün içinde e, inşa ediliyor. Ondan sonra e, orada Hazreti Ali de peygamberimizin arkasından Mekke'de kalmış onun yatağında yattı biliyorsunuz. Neyse bunları hızlı geçmeyelim. Hazreti Ali'nin yerine koyun kendinizi. Öldürülmek üzere kiralık katiller grubu tutulan bir kişinin dublörü oluyorsunuz. Hazreti Ali'nin yaptığı odur yani. Hepinize hayırlı Ramazanlar, Allah yüreğimize iman kuvveti, cesaret, güven, tevekkül, azim, sabır, gayret, güzel ahlak lütfetsin genç arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.